Esselamu Aleykum Teala ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu Esselam Ala Seyyidil Murselin Ve ala ve sahbihi ecma'in kıymetli dinleyenlerimiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşayıp ölmeye ve ahirette de bu sünnet ve cemaat ehliyle birlikte haşrolmaya muvaffak eylesin amin En mühim mesele neye nasıl inanacağımızdır. itikat konularımızdır. Çünkü inanmadan, doğru inanmadan salih amel işlenemez. İman da tecezzi kabul etmiyor. Yani bölünür bir şey değil. Birlikte değerlendiriliyor meseleler. Bir meseleyi inkar Hepsini inkar sayılıyor. Bir meseleye iman, hepsine iman sayılmıyor. Ama birini reddetmek, hepsini reddetmek kabul ediliyor. Onun için bu aleme geldik. Ahirete doğru yolculuğa çıktık. Hepimize bir süre tayin edildi. Ve bir ecel takdir edildi bu dünyadan alacağımız iman ve amel-i salihtir. Bu dünya yemek içmek, zevklenmek ve keyiflenmek bakımından on kuruş etmez. Çünkü sonu var. Her bir lezzetin sonu var. Ardından üzüntü gelmeyen bir sevinç yok. Hastalık gelmeyen bir sağlık sıhhat yok, yorgunluk gelmeyen bir kuvvet yok, zillet gelmeyen bir izzet yok, ölüm gelmeyen bir hayat yok. Onun için elden çıkacak şeylere takılmak, kalbi bağlamak, yönelmek bunlar zayiattandır. Şu anda yapılan ve şu saatte işlenen işler gözden geçirildiğinde ilim, ilim meclisinde bulunmak ve bir sohbet dinlemek, itikad hususunda, iman hususunda, salih amel hususunda konuşulan hikmetli sözleri, ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri dinlemekten daha karlı ve daha saadetli bir iş yoktur. Çünkü hepsi fani, hepsi geçecek. Hiçbiri kabre inmeyecek. Mezara gelmeyecek. mahşerde yüzün hak etmeyecek. Ne yapmışım da şu işle uğraşmışım, şuna vakit harcamışım diye seni memnun etmeyecek. İşler. Onun için dikkat etmek lazım. Ömür sermayesini en faydalı şeylere harcamak lazım. Bu iş kolay iş değil. Şimdi sahabe-i kiramın birbirlerine saaten. gel bir saat iman edelim diye davetlerini düşünelim. İman saatli olur mu? Olmaz. Burada gaye nedir? Maksat nedir? Gel bir saat iman tazeleyelim demektir. İman kelimelerinden, iman konularından, itikadi meselelerden konuşursan, dinlersen bu ne olur? İman tazelemek olur. Bir tahribat varsa onu ıslah olur. Bu da imanın ta kendisi olur. Onun şimdi bir saat burada İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri'nin mektubatından kıymetli ilimleri sizlerle paylaşıyoruz. Ders olarak dertleşiyoruz. Bunlar bizim imanımızı kuvvetlendiriyor. Efendim bize nur veriyor, hidayet veriyor Allah dostlarının kelamları. Çünkü onlar ayet kerimelerden ve hadis-i şeriflerden alarak bu ilimleri bize naklediyorlar. Kendilerinden bir şey katmadan, bulaştırmadan, safi yani, halisane bir akide bize tembih ediyorlar, bizi uyandırıyorlar, bizi uyarıyorlar, dikkatli olalım. Kabre girince bu inanç, bu itikat. Bu ehl-i sünnet inancı bize fayda verecektir. Doğru inanmadan, sabahlara kadar namaz kılsan, akşamlara kadar oruç tutsan, bütün fakir fukarayı doyursan, amellerin toz duman olacak. Allah-u Teala kafirlerin, müşriklerin, kendisine ortak koşanların, amellerinin, hayırlarının, iyi işlerinin kendilerine fayda vermeyeceğini beyan ediyor saaidu la ila ma min fajalna biz onların yaptıkları iyi amellere misafir ağırlamışlar fakir doyurmuşlar çıplığı giydirmişler efendim şu ile yapmışlar bu ile yapmışlar görünen güzel amellerine bir yöneldik de Onları ne yaptık? Rüzgarda savrulan bir toz duman zerrecikler haline çevirdik. Yani ahirette faydasını göremezler. Bazıları dünyada karnını görürler. İşte uzun ömür gibi, sağlık saat gibi efendim dünyada bazı karşılığını görürler. E, ahirette de Hepsinin azabı bir olmaz. Bazısının azabı yenilik olur ama imansız ölen cehennemden çıkamaz. Birbirine nispetle kendi azabı hafifletilmez. Ama daha şiddetli azab olana karşı onun azabı hafif olabilir. Allah Teala mutlaka adaletini her yerde, herkes hakkında gerçekleştirir. Velakin yaptığı iyi amelden dolayı cennete gidemezler. Mükafat kazanamazlar. Onun için evvela itikadı tasfih lazım. Gözden geçirmek lazım. Neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Rabbim benim bu itikadımdan razı mıdır? Bu mesele çok ince bir mesele. Buna mesai harcamak lazım. Vakit vermek lazım. Yani insan bu kadar fuzuli işlerle meşgul oluyor. Filmler izliyor, diziler seyrediyor, şarkılar, türküler, eğlenceler, açık oturumlar vesaire bir hesap etmek lazım. Şimdi mezara insen bunlardan ne fayda varsa. Melekler sormaz ki sana efendim Amerika'da kim seçilmiş. Melekler sormaz ki sana efendim bir hafta sonra hava nasıl olacakmış. Ondan sonra borsa nasılmış. Ekonomi nasılmış. Bunu sormazlar ki sana. Şu ne demiş, bu ne yemiş. Kimler de ne yapmış. Ne halt etmiş. Magazin Haberlerini sormazlar ki sana. Hepsi boş. Hâdâ hûve l-emrûm. Vel bâkîmnel âbeth. İmam-ı Çok mektubunun başında bunu söyler. Gerçek iş budur. İnancı düzeltmek. Sonra salamet işlemek. Sonra bu iki kanadı takarak Allah-u Teala'nın manevi alemine doğru uçuşa geçmek. Tasavvufa girerek. Bir mürşit eteğinden tutarak Allah dostuna gönül vererek ve dediklerini dedikleriyle amel ederek allah Teala'nın rızasını tahsiyle çalışma. Mesele bu. Geri kalan fuzuliyattandır. Boş işlerdendir. Güzel Müslüman işi değil. İslam'ı güzel yaşayanın vasfı değil. Min husni İslam'ı terküv ma la yani kişinin yaşadığı İslam'ın Güzel olup olmadığını nereden anlarsın? Ma la yani ileri dünyasına, ahiretine yaramayan şeyleri bırakmasından anlarsın. Eğer fuzuli işlerle uğraşmıyorsa, yaptığı işler ya dünyaya yarar ya ahirete kar getiriyorsa bu adamın Müslümanlığı güzel. Şimdi kendimizi bir kontrol edelim. Bizim Müslümanlığımız güzel mi diyeyim? Müslümanlığımız güzel olmazsa Ahirette ecrimiz, mükafatımız, karşılığımız güzel olmaz. E bu güzel yaşamamak, İslam'ı güzel yaşamamak son nefeste de imanı tehlikeye de sokabilir. allah Teala gazap gazabbe gelirse e, sen kıymetini bilmediğin bir inancı senden alır. Bak niceleri doğru inanç üzereyken sonradan niçin itikatlarını saptırdılar? Niçin inançlarını bozdular ehli sünnetten harici oldular? Dışarı çıktılar bunu düşünüyor musunuz? Bu itibarla sizler akıllı insanlarsınız, karnınızı zararınızı bilen insanlarsınız. Devamlı ilim meclislerinde bulunun. Bir ilim meclisi, bir zikir meclisi, bu gibi dersler 60 tane, 70 tane kötü meclislerde bulunmaya kefarettir. Yani insan böyle bir sohbet dinleyerek daha evvel. Efendim 70 kere Kötü meclislerde derslerde Konuşmalarda Bulunmuş olsa onları sildirir Onun için dikkatli olalım Bu saatleri Kollayalım İşte bu akşamları biz burada arada Lale Gül Efem'de bu dersi yapıyoruz Bunu takip edelim ondan sonra internetten e, Cübbeli Ahmet Hoca.tv Cübbeli Ahmet Hoca.tv Çalışıyor maliyettedir sohbetleri birer birer atıyoruz Burada arada ehli sünnet dışı adamların yanlış görüşü olanların reddiyeleriyle meşgul oluyoruz halk bize soruyor diyorlar işte efendim ee, falan adam nasıldır bu son zamanda Mustafa İslam oğlunu çok sordular mesela biz de ne yaptık bu hususta sohbetler yaptık şimdi siz onun hakkında biz yani şahsi hakkında değil görüşleri hakkında neler demişiz şu ayete şöyle mana vermiş. Nasıl vermiş? Şu şu hususta şu, şu şöyle hüküm vermiş. Nasıl vermiş? Doğru mu, eğri mi? El üstünde uyuyor, uymuyor. Bunların hepsi. İşte Hayrettin Karaman bir fetva vermiş. Efendim şunu demiş, bunu demiş. Bu ne? Bunun dedikleri doğru mu? Bunların hepsini şimdi tek tek efendim cevaplandırıyoruz. E, canlı olarak da Fatih Ahmet Yesevi Derneği'nde perşembe akşamları Cuma'ya bağlayan gece Efendim, e, sohbetimiz oluyor konuşmamız oluyor. Bu konuşmalarımız internet aracılığıyla size ulaştırılıyor. Şimdi belahmethoca.tv bütün insanlara tavsiye edebilirsiniz. Bedava hiçbir para sizden istenmiyor ücret istenmiyor. Bu kadar konuşuluyor. Tebliğde bulunuluyor davet yapılıyor ve bunlar size e, bu kanallar aracılığıyla ulaştırılıyor. Şimdi bunlara karşı olmanın bir manası yok. Çünkü bunlar belli bir ayet olsun bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun buyuruyor. Ben kapı kapı gezip de bu kadar ayete hadisi bir derste bir saatte iki, bir buçuk iki saat zarfında efendim bazı kere onlarca ayet kerime ve hadis-i şerif ve kelam-ı kibar büyüklerin sözleri ve ehli sünnet itikatları ve ehli batılın reddiyeleri ehli sünnete uymayan kişilerin yanlış görüşlerinin efendim e, reddiyesi hususunda bu kadar ilim. E, allah Teala muvaffak buyuruyor. Sizlere duyurmamızı nasip ediyor. Ama biz bunu tek tek efendim kapı kapı gezemeyiz. Zaten hanım kardeşlerimiz e, efendim derneğimizdeki sohbete yer olmadığı için kabul edilemiyor. E, bu sefer hiçbir imkan kalmıyor. E, bu kardeşlerimiz i sünnet dışı olan insanların konferanslarına gidebiliyorlar. Kitaplarını okuyabiliyorlar ve böylece bir takım Yanlış görüşlere sahip olma tehlikesiyle maruz e, kalıyorlar. Baş başa kalıyorlar. Biz de bunlara acıyoruz. Çünkü bu bizim vazifemiz. allah Teala bizi bunun için yarattı. Bizim bu zekatımız allah Teala bize niye öğretti? Bildiğimizi öğreteceğiz. Doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. E şimdi hal buyken e, biz de size duyuruyoruz. Bir yandan Lale Gül Efem aracılığıyla size ulaşıyoruz. Daha açık İfadelerle, beyanlarımız, daha net konuşmalarımız ve daha ziyade bilgilendirmelerimiz e, internet e, kanalımızda sizlere ulaşıyor. Şimdi e, birkaç haftalar e, bakımdaydı, el değiştirdi, arkadaşlar hizmeti devraldılar. Ve şimdi size e, hizmetler seri şekilde vakti vaktine ulaştırılacaktır. Rahman. Bu vesileyle e, hepinizi e, son yapılan sohbetler özellikle 8-10 haftadır yapılan sohbetler çok önem arz ediyor ehli sünnet itikadının hassasiyetleriyle ilgili neye nasıl inanmamız gerektiğiyle ilgili çünkü bu imanımızı kaybetmeyelim Allah'ımızı gazaba getirmeyelim inancımızı gözden geçirelim oradan bir virüs kaparız buradan bir virüs kaparız bilgisayarı çökertiriz iman efendim mefhumu çöker itikat zedelenir Geçmiş büyüklere karşı itimat bozulur. Ondan sonra adamlar müçtehit beğenmiyorlar. Dört Mezeb İmamına laf ediyorlar. Ehl-i Sünnet'in görüşlerini efendim Selefi Salihin'in geçmiş büyüklerin görüşlerini reddediyorlar. Efendim siz de bundan etkilenebiliyorsunuz. Çünkü bunlara karşı verecek cevaplara vakıf değilsiniz. Derin tafsilatlı bir ilminiz yok. Onun için bizim size Allah için bir bilen olarak bildiğimiz kadarıyla bildiğimiz hususlarda acımamız gerekiyor. Birbirine acımamız gerekiyor. Siz acınacak haldesiniz manasında konuşmuyorum. Siz de bize acıyın. Efendim birbirimize merhametle muamele edelim. Lütufla muamele edelim. Bu merhamet ne demek değil? Efendim işte müsamahalı olalım. Hoşgörülü olalım. Adam ayeti inkar etsin. Hadisi inkar etsin. Ehli Sünnet'in görüşlerini inkar etsin. Efendim, şianın görüşlerini Ehli Sünnet'e empoze etsin. Açlasın. Efendim, ondan sonra kalksın, Yahudi Hristiyan diyaloğunu savunsun, Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini savunsun, din adına sanki bir ayette, hadiste varmış gibi, sanki bir alimlerin görüşleriymiş, doğru bir görüşmüş gibi bunu bir maddelesin, bir, bir şık olarak önüze getirsin, biz de ne yapalım? Ee, ya görüşleri açık olalım diyerekten e, böyle ...sabırlı olalım, müsamahalı davranalım... ...kimseye itiraz etmeyelim... Cık, ...bu yanlış... ...sen der misin ki efendim... ...biz virüslere açık olalım da... ...ondan sonra bilgisayarda bu kadar uğraşmışsın... ...etmişsin programlar şeyler... ...bunu çökertelim... ...sen der misin ki mikroplara açık olalım da... ...efendim zehirlenelim... ...karaciğerimiz gitsin, akciğerimiz gitsin... ...şu uzvumuz çöksün... ...bunu der misin, bunu kabul ediyor musun... Peki bedenine bir mikrop kabul etmiyorsun, bilgisayarına bir virüs istemiyorsun, koruyucu programlar alıyorsun, devamlı efendim o virüsleri yakalayan, o sivri yakalayan ışıklı cihazlar çıkmış şimdi, böyle çak ediyor, efendim onu orada yakalıyor. Öyle programlarla beraber malını, canını korumak üzere kameralar, sistemler, kontroller, teftişler, değer verdiğin bir şeyin varsa onu öyle muhafazaya gayretler gösterirken... En kıymetli varlığımız, dinimiz, imanımız, itikadımız burada bize ehli sünnet dışı akımlar saldırıya geçmişler. İçten dıştan, felan hocanın oğlu yahut felan hocanın damadı, felen hocanın efendim tanıdığı şunun adamı, şunun ahbabı kimsenin babasına, şusuna, busuna hatır edemeyiz. Şunun babası alimdir, şunun babası efendim, velidir, şunun babası ona bakamayız biz o kişinin kendi itikadına bakarız. Çünkü o bize bir itikad açlamaya çalışıyorsa bir inanç empoze etmeye çalışıyorsa bir fikir bize bulaştırmaya çalışıyorsa biz hatır için onu dinleyemeyiz. Ona karşı suskun kalamayız. Allah'ın hatırı bütün hatırların üstündedir. Allah'ın dininin değeri bütün değerlerin fevkündedir. Sizi de Allah için hassas olmaya davet ediyorum kadınınız erkeğiniz tebliğ araçlarına kapalı olmayın çünkü bak biz sesimizi duyuramıyoruz biz nasıl kapı kapı nasıl dolaşacağız sizin hepinize nasıl ayet hadisleri tebliğ edeceğiz işte radyo vasıtasıyla işte internet vasıtasıyla bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz ama siz efendim onu dinlemeyin bunu dinlemeyin derken e, sohbetlere karşı e, size bu fikirleri aşılayanlara da dikkat edin Bunlar ne demek istiyorlar? Ehli batıl gürül gürül konuşuyor. Güldür güldür efendim fikirlerini aşılıyor. Ee, ehli sünnet üzere birkaç kişi konuşuyor. Sade ben değilim. Allah sayılarını artırsın. E bunları da size dinlemeyin diyenler varsa siz orada bir bityeni aramıyor musunuz? Bunlara bunu kim dedir diyor? arkalarında kimler var diye düşünmüyor musunuz? Belki kendi niyetleri direkt olarak kötü olmayabilir ama zaten birçok fenalık e efendim iyi niyetle yapılır. Mesele onun aksi tesirine bakılır. Yan tesirine bakılır. O sana zarar veriyorsa o fikir sen onu alamazsın. Takvalık adına da söylenmiş olsa... Takvalık adına da söylenmiş olsa yanlıştır. Çünkü biri geliyor sana bir adamı met ediyor. Sen de o adamı sevmeye başlıyorsun. Kitabını tavsiye ediyor alıp okumaya başlıyorsun. Yahut sohbetine davet ediliyorsun gidip katılıyorsun. Fakat sende onun verdiği fikirlere karşı savunacak. Efendim, savunma gücünü harekete geçirecek hassasiyetler, ilmi refleksler yok. Yok. Sen buna var diyemezsin. Çünkü nice insanlar görüyoruz. Şimdi adam kalkmış, efendim fırıncı, terci, hiçbir vasfı olmayan adam, efendim diyor ki şu dergide ehli sünnete muhalif bir şey görmüyorum. Anladım da sen ehli sünnetin kıstası mısın, mizanı mısın, ölçüsü müsün? Sen ehli sünnetin nesini biliyorsun? Ondan sonra bir de bu gözün dergide efendim bir tefsir reklamı vermiş. Ebu Bekir Cezayiri diye bir adamın tefsirinin reklamı. E şimdilik adam soruyor diyor ki ya bu dergide bu reklam var. Bu nasıl bir kitaptır? Ben bunu alacağım. Ya bu adam Vehhabilerin reisi. Medine'deki caminin merkez vaizi yani orada resmi vaiz ve e, Vehhabi itikadında son derece zirvede olan bir adam. Şu anda yaşayanlardan yaşı da bayağı yaşlı. Allah idare eylesin. Ama ama e şimdi sana bu dergi ulaşıyor. Bu dergide bu reklamı sen görüyorsun. O kitabı tavsiye üzere alıyorsun. Ondan sonra o kitapta tevessül inkar ediliyor. Aracılık inkar ediliyor. Allah ile aranızda kimseyi koymayın efendim diye görüşler veriliyor. daha ne kadar Allah'ın diyelim işte arş üzerinde oturduğu haşa ve kella, gökte olduğu haşa ve kella, bütün bu vehhabi fikirleri orada var. Yerine alıyor. E sen şimdi burada Adam'a sen radyoyu dinleme, interneti dinleme diye elüsünde alimlerin, özellikle sohbetlerinden milleti takvalık bahanesiyle soğutuyorsun. Ama o adam, efendim kendine bir koruyucu zırhı, ilmi bir e, müdafi olmadığı halde gidiyor bu dergileri alıyor. E bu sefer biz burada duyuruyoruz, onu duymuyor ki. Duymayınca oradan o kitabı tavsiyesine alıyor, oradan zehri yutuyor. E ondan sonra bunu nasıl temizleyeceksin? Yanlış fikirler buna girdikten sonra bunu nasıl düzeltmeye uğraşacaksın? Bu yazık değil midir? Dünyalık malımıza, arabamıza, cep telefonumuza bile çizilmesin, bozulmasın diye bu kadar hassasiyetle kılıflar, kaplar, mahfazalar yaptıran biz. Nasıl bu imanımızı böyle yağmalasınlar diye, bu El-Üsmet itikadımızı alan götürsün diye ortada bıraktık böyle korumasız, müdafasız. İlmi meclislerine el ehli sünnet alimlerinin görüşlerini ve beyanlarını dinlemeden ...bu sohbetleri dinlemeden nasıl muhafaza edebilirsin sen? Bu fitne fesat zamanda. Kendin korun muhakkak sen, hanımından bir fikir geliyor, çocuğundan bir fikir geliyor. Anandan babandan bir zehir geliyor. Bu zaman öyle zaman ya, bu zaman öyle rastgele yaşanacak bir zaman mıdır? Niçin buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> yakında fitneler kopacak, karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak... Sabaha imanlı çıkan akşama kafir çıkacak. Akşama imanlı varan sabaha kafir çıkacak. Niçin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İşte o zamanlardayız. Kalplerin çok çabuk döndüğü zamanlardayız. Alim adamların, hoca adamların bile itikaden zedelendiği, yara aldığı, kiminin efendim bir takım rütbe, makam, mevki, para, menfaat karşılığında fikirlerini değiştirdiği bir dönemdeyiz. Aklınızı kiraya vermeyin. Kimseye körü körüne bağlanmayın. Kur'an sünnet ortada ama icma ümmet de var. Ümmetin alimlerinin görüş birliği yaptığı hususlar da var. Şimdiki bir alimin, iki alimin şaz görüşleri hayız itibardan sakıttır. Yani değersizdir, kıymetsizdir. 14 asır uleması bir meselede ittifak etmişken Şimdi bir adam çıkıp bunu der, buna nasıl itibar edersin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden, o da yetmez, ittiba etmeden, ona uymadan, onun dinine girmeden, onun dininden başka, İslam dinine muhalif olan bütün dinlerden, teberi etmeden, uzaklık beyan etmeden, bildirmeden, kimsenin cennete giremeyeceği 14 asır alimlerinin icma ve ittifakıyla karara bağlanmış iken, Şimdi bir Abduh çıkıyor Muhammed Abduh denen masonluğu tescilli bir adam çıkıyor. Bu adam onların da cennete girebileceğini sadece Allah ahirete inanmakla yetinebileceklerini onlar hakkında iman şartının ikiye indirildiğini uyduruyor, söylüyor. Buna kendi davasına delil bile denemeyecek batıl vahiy düşük şüpheler bir takım fikirler ortaya atıyor. E şimdi de birkaç tane ilahiyattan hoca çıkıyor bu, biz de bu görüşteyiz diyorlar şimdi ehli sünnet ve cemaatten ayrılmak değil bu ne olur dinden ayrılmak olur çünkü Kur'an sünnet ve icma ümmet bu kadar delil bunun aksine sabittir bu karardır karar kılmıştır yerleşmiş bir görüş var sen bunu nasıl zedelersin peki o bunu zedeledi. O kendi dinine, imanına efendim e, kastetti. Artık neyi niyet etti onu Allah bilir. Onu fikriyle, bozuk inancıyla Allah hal ederiz. Ama senin gibi e, efendim benim e, yanımdakiler gibi, senin yanındakiler gibi nizye insan bunlardan etkilenecek hale geldi. Bu yanlış fikirlere açık hale geldi. Şimdi onun için biz Allah rızası için bu dersleri sakın kaçırmayalım. Hele bu internetteki dersler ee, birkaç ders daha peş peşe konacak. Hepsi şu anda yetişmedi, hazırlık yapılıyor. Bunların hepsi size çok önemli inançlar bildirecek. Kimlerin inancının yanlış olduğunu, kimlerden sakınmanız gerektiğini, kimlere hoşgörülü yaklaşmamanız gerektiğini, kimlerin hocalığına, ilmine güvenmemeniz gerektiğini çok açıkça beyan edecek. Ama yine de Allah size akıl fikir vermiştir. Eğer imanınızın kıymetini biliyorsanız, eğer üstüne üzere yaşayıp ölmek diliyorsanız, Bağzı dinler, sünnet ve cemaatle haşr olmak istiyorsanız, efendim siz bilirsiniz. Vakitleri Allah sizin elinize vermiştir. O vakitleri nereye kullanacaksınız? İnsanları nereye çağıracaksınız? Efendim Allah'ın yoluna, eli sünnet yoluna davet edenlere icabet edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ecîbu <gülüyor> daiyallah. Allah'ın davetçisine icabet edin. Size Allah'ın tarafından, size gelip Allahü Teala direkt vasıtasız konuşmaz. Benle de konuşmaz. Şu gün Kur'an-ı Kerim de Sizlere Bulunduğu kütüphaneden raftan Hitap etmez Evet Ve bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de size bizzat Ne yapmaz Vaaz etmez Ya Alimler benim varislerimdir Benim Mirasım Ehl-i sünnet ve cemaat yoludur. el ulema ve rastetü l-enbiyâ. Fe inne l-enbiyâ lem ve rizû dînâra Peygamberler para pul, miras bırakmadılar. İnnemâ ver-resul ilim. Onlar ilim mirası bıraktılar. Femen e-hadebî e-hadebî hazzun vâfir. Nübüvvet ilminden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilimlerinden nasibini alan peygamberlik mirasından bol nasip almış olur. Hadis-i şerifine göre... Biz de ancak şu anda Ehl-i Sünnet alimleri ilgilenebilir. Biz de ancak Allah Resulünden ve Kur'an'dan haberi ancak Ehl-i Sünnet alimleri vasıtasıyla alabiliriz. Doğru kanaldan efendim dinlersek, doğru kaynaktan içebilirsek ne mutlu bize. İşte şu saat. Şurada dokuzda başlıyoruz gelin ona kadar. İşte internetteki bu kadar sohbet. Daha nice eserlerimiz, e, teliflerimiz efendim tap ediliyoruz. ...devamlı neşrediliyor. Sade biz değil... Tanice ehli sünnet alimlerinin... ...eserleri, sohbetleri, dersleri... ...efendi bilim halkaları... ...vardır. Ama birkaç tane... müfsit, bozguncu... ...milletin inancını bozmaya yeterli oluyor. Ehli sünnet alimleri... ...hep aynı görüşler üzerinde doğru şeyler... ...söylüyorlar. Ama bir aykırı şey... ...söyleyene millet merak ediyor. Aa, 1400 senedir denenden farklı bir şey söyledi anlasana ki yalan söyledi 1400 senedir söylenen görüşten efendim daha değişik bir şey söyledi ona ters bir şey söyledi onun için ilgi çekiyor zaten ilgi çekmek isteyen bunu yapıyor peki anlasana ki yanlış söyledi çünkü 1400 senedir Resulullah aleyhi ve sahabından beri gelen bu ekol bu el sünnet ve cemaat yolu yanlış olmadığına göre o zaman bunu dediği yanlış bunu anlamayacak ne var ya bunu anlamayacak ne var? 1400 senedir kadınlar, hayızlı kadınlar namaz kılamaz, oruç tutamaz iken şimdi biri kalkıp bunlar namaz kılsın, oruç tutsun diyorsa, anlasana bunun yanlış olduğunu camiye giremez Resulullah buyuruyor ben mescidi hayızlı kadına cünüp adama helal etmiyorum giremez. E şimdi kalkıp bunlar camiye girer diyorlarsa tavaf bile edebilir Kabe'yi bu şekilde diyorlarsa sen anlasana ki bunlar yalan yanlış söylüyor ya yok ama ben bir bakayım ne diyor ya ne diyecek Bugüne kadar duymadığın bir şey diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kıyamet yaklaştığı zaman öyle hocalar çıkacak, öyle alimler çıkacak. Size öyle fetvalar verecekler, öyle şeyler anlatacaklar ki. Ne siz duymuşsunuz ne babalarınız ne atalarınız. Yeni yeni uydurmaları ihtisas edecekler. Reformlar çıkaracaklar. Dinde islahat hareketleri, reform hareketleri, yenilikçilik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu din Allah'tan geldiği gün tamamlandı. Veda açında Arafat vakfesinde tamamladım Allah buyuruyor. Elyam ve etmek ben sizin dininizi ikmal ettim. Ve aleyküm ni'meti ben nimetimi sizin üzerinize tamamladım. Ben din olarak İslam'ı sizin için seçtim beğendim ayırdım. Sizi ona kavuşturdum Allah buyuruyor. Şimdi pişmiş yaşa sukatan bu adamlara ikmal edilmiş bir dine itmam edilmiş bir nimete efendim nankörlük ederek kıskançlık ederek İnsanları da o yoldan çıkartmak için o Allah'ın sağlam kulbundan tutunanları oradan ayırmak için mücadele verenler, kitap yazanlar, konuşma yapanlar. Efendim bu kadar meseleler ortaya atarak da milletin kafasını karıştıranlar, dini itikadi konularda bile, en önemli iman meselelerinde bile milleti şüpheye sokanlar. Ya altı iman esasını kim bilmiyor ya? Bunu bile ikiye indirenler. Ondan sonra biz Müslümanlar hakkında demiyoruz milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler, ya bu Müslümanlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark eder mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildi. Hepimiz onun ümmetiyiz, onun muhatabıyız. Yahudi de ona inanacak, ben de inanıyorum. Herkes ona inanacak. Ona inanmayan ben de olsam cehenneme gideceğim, Yahudi de olsa, kim olsa olsun. Onun için siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından hissedar olun. Ben sizi bu sohbetleri dinlemeye onun için teşvik ediyorum. Her iş geriye bu iş öne. En mühimiş imanımızı muhafaza. Bunun da yolu ilimden geçer. Ebu Ureyre, radıyallahu anh çıktı sokağa, akşamla yasa arası olacak efendim veya sahibi vakit olabilir. E, dükkanlara, Medine-i çarşısındaki satıcılara ne dedi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor Çabuk yetişin cami Herkes koştu Niye zannettiler ki birisi belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Takkesini bana düşer Öbürü belki cübbesi bana düşer Öbürü belki asası bana düşer Onlar miras olarak da sekcadesi bana düşer Böyle zannederekten Ne kaparsak kar diye gittiler Çünkü sahabe-i kiram biliyorsunuz Bu şimdiki vehabi selefi Geçinenlerin Efendim, e, görüşü üzere değildiler. Sahabe کرام efendimizin sallallahu aleyhi ve beyin mübarek sakalından e, bir tutamından artan, uzayan kısmından kesilene efendim koşuşurdular, birbirine efendim bölüşürdüler, aralarında bölüşürdüler mübarek saçını efendimiz kendi dağıtırdı, onlar kapışırdı. Abdest suyu yere düşmesinde abdest alırken kullandığı mübarek o suyun artıkları üzerimize düşsün diye bu Bukhari'de var yahu Bukhari en sahi kaynakta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyunu yere düşürmemek mübarek tükürüğünü yere düşürmemek hepsinden şifa olmak üzere sahabe-i kiramın ne kadar haris ve düşkün olduğu en sağlam kaynaklarda var ben mi uyduruyorum evet 13'ün hemen gittiler camiye ee, baktılar e, öyle bir şey yok döndü geldiler dediler ona ya sen bizi camiye koşturdun. Biz de efendim Türk nefes gittik. Dükkanı kapattık. Şeyin efendim e, çarşıyı bıraktık. Tezgahı kapattık. Bir böyle bir şey yok. E sen de böyle bir şey yapacak adam değilsin. Biz de bir şey anlamadık. Ne gördünüz mescitte dedi. E dedi dediler oturmuşlar. Üç kişi, beş kişi, on kişi bir arada. Kimi ayet okuyor, kimi kıraat okuyor, kimi hadisleri okuyor, kimi Bugün mücakeresi yapıyor. ha? E Resulullah'ın mirası ilimden başka nedir? İşte orada miras dağıtılıyor. Siz burada efendim iki hurma satacağım diye o mirası kaçırıyorsunuz. Ahirette ebedi size kalacak olan odur. Biz sizi iş saatinde de meşgul etmek istemiyoruz. Hepinizin iş saatleriniz var. Onlarda helal kazanç üzere namazınızı abdestinizi terk etmeyerek haram tahsil etmeyerek kazanmayarak ee, dünya işine çalışsanız o da ibadettir. Ona bir şey demiyoruz. E saatin dokuzundan sonra ilmin bir mesele konuşuluyor. Bu, bunu sen niye kaçıracaksın? Veya internet her saat açık. Şimdi gir, gece yarısı gir. Orada bütün sohbetler yeni yeni atıldı. Bunlar hiç böyle kaseti maseti yok. Bu çok önemli erüstet meseleleri. Hem de günümüzle alakalı yeni çıkan fitnelere karşı diye ve cevaplar mahiyetini taşıyor. E buna gir şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve mirası dağıtılıyor. Orada ne kadar ayet haris okunuyor. Sen oradan nasibini al. Öyle değil mi? Daha ne mirası arıyorsun? Sahabe-i kiram efendimizin vefatında hazır bulunanlar bile bir miras. O manada bir miras alamadılar da. Sen mi alacaksın? Ama ilim mirası devam ediyor. Sen aklını kullansana. Ahirette bu imkanlar yok. Şimdi ölsem bu imkanlar yok. Çok ararsın ilim meclislerine katılmayı. Çok ararsın bir ayet-hadis, bir ehli sünnet ulemanın görüşünü dinleme fırsatlar Öldüğün zaman çok ararsın. Şimdi mezarda yatanlar onlara bir fırsat verilecek olsa, çok da yalvarıyorlar. 2 rekat namaz kılacak kadar dünya hayatı istiyorlar. Olmadı bir la ilahe illallah diyecek. Olmadı bir allah bari. İşi azaltıyorlar belki. Allah veri bize bir fırsat diye yalvarıyorlar mezarda. Bu hususta rivayetler, hadis-i şerifler var. Ama siz ömrünüzü tükettiniz, bitirdiniz. Size daha bu fırsat var. Verilmeyecek cevabını alıyorlar. Ne kadar ümitsizleniyorlar, ne kadar üzülüyorlar. Ah diyorlar dünyada, toprağın üstünde gezenler. Biz altında yatıyoruz. Bizim hiç fırsatımız yok. Biz gerçeği biliyoruz ama amel edemiyoruz. Siz de amel edebiliyorsunuz, imkanınız var. Hayattasınız ama siz de gerçeği öğrenmiyorsunuz. Böyle bize bizim hakkımızda kendiler adına da pişmanlık duyuyorlar. Bizim adımıza da hayıflanıyorlar ama ne çare? Onlar da üstündeyken bizim gibi aldanmıştırlar. Altına inince akıllandılar. Ennâ süniyâ mun feydâ Bütün insanlar uyuyor. Hem ayakta uyuyor. Ne zaman ölürlerse o zaman uyanacaklar buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz. E bu da hadis-i şerif hükmünde bir sözdür. O halde ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ım diyor i̇mam Rabbani, Rabbani. Kudsesurruhu. Biz de bu duayı çok yapalım. Çünkü ölümün uyandırması pahalıya patlar. Rabbim şimdi diriyken uyandırırsa onu da çok kar saklar. Rabbimiz lütfeder, kerem eder inşallah. Bu teşviği yaptıktan sonra birinci cildin 80. mektubundan kaldığımız yerden efendim devam ediyoruz. Ve nerdi'i ila aslil <Sessizlik> kelam Sözün esasına dönelim. Ve nübeyyin cevâbe'ti râzıyım yani şübhetevn Onların itirazının ve bu husustaki kafa karışıklıklarının cevabını beyana çalışalım. Ev buhamimma sebka ve enkaha geride bir cevap verdik diyor. Geçen dersimizdeki cevabı kastederek ondan daha açık ve daha e, efendim süzme öz bir cevap verelim. Fenekul <gülüyor> deriz ki. İnne mücabe'at ecme'i'l-ashab sahabe-i hepsine uymak vacibetün farzdır ve gereklidir fi usuliddin dinin temel itikat ve inanç meseleleri hususunda. Fe inne ul-ihtilaf beynehum fi'l-usuli. Çünkü temel inanç meselelerinde sahabe arasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Hepsi amen aynı inanırlar. Hepsi Allahu Teala ayet-i inanırlar. Hepsi meleklere, kitaplara, Peygamber'e inanırlar. Hepsi hadis-i şeriflere inanırlar. Zaten hadis-i şeriflerin onlar ilk e, efendim e, kulaktan e, duyanlarıdır. ilk ağızdan ravileridirler, nakilleridirler. O halde ve inne muhtilafun fi'l furu'u fakat Bazı görüş ayrılıkları varsa bunlar fıkhi meseleler dedi. Geçen haftada beyana çalıştık. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir, bir meseledeki bir tatbikatını görür, öbürü diğer tatbikini görür. E tabi orada e ben böyle gördüm, öbürü ben böyle gördüm diyerek e, bir görüş ayrılığı çıkar. Bunlar cüz'i, e, fer'i meselelerdedir. Bunun da sebebi nedir? Onu da geçen demiştik ama yine işaret edecek olsak i̇htilaf ümmeti rahmetun vasihatü. Ümmetimin görüş ayrılığına düşmesi bu itikat ve inanç meselelerinde değil, fıkıh meselelerinde ihtilaf etmesi nedir? Geniş bir rahmettir. Bu ihtilaf da nereden çıkıyor? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı zamanlarda, farklı mekanlardaki farklı uygulamalarından çıkıyor. Ama bu da ne oluyor? Ümmete kolaylık oluyor. Çünkü neden? İşte diyelim ki Şafii mezhebindekiler hanımına eli değmekle abdesti bozuluyorken tavafa girdikleri zaman Tavafta bir kadına el değmesi kaçınılmaz olabilir izdahmdan efendim farz haftlarında özellikle şimdi zaten normal günlerde hac zamanı dışında bile acayip bir kalabalık oldu ümmetin sayısı çoğaldı imkanları çoğaldı e, hac ömreye efendim rağbet arttı e, bu itibarla kalabalık devamlı var onun için sakınmak e, imkansız hale geldi e, bir kazara efendim elindece şafımezim de hanımına da elindece zaten adam ...yabancı kadına eli değmek bırak... E ...şimdi hanımıyla yan yana... ...biraz uzaklaşsa etse... ...bir anda tavafta kendini kaybediyor... E, ...hanımını kaybediyor... E, ...bir anlık şeyle beraber... ...bir geri kalma araya bir grup giriyor... ...ondan sonra... E, ...birbirini arada bul o izliamda... ...dolayısıyla e, yan yana... ...tavaf ediyorlar... E, ...tabii hanımıyla... ...bu da doğal normal bir şey... ...ama adam şafi ise bu sefer eli değebiliyor, eli eline... Bu sefer abdesti gidiyor. E abdesti gidince ne olacak? Tavafı bozulacak. Ne yapacak? Çıkacak abdest alacak. E çıksa abdest alsa ne olacak? Yine gelecek. Yine aynı şey olacak. E, öyle kıyamete kadar tavafı bitiremez. Ne yapıyor bu sefer? Ümmetimin görüş ayrılığı rahmettir. Hadis-i şerifi ediyor. Bu da kalkıyor. Ne yapıyor? Diyor ki Hanefi mezhebini taklit ederim. Bu hususta Hanefi mezhebi e, kolaylık veriyor. Hanımına eli değmekle e, abdest e, bozulmaz Hanefi de Ben de onlara bu hususta bu görüşte Uyarak e, abdestimi Ve tavafımı sağlama alırım Diye hareket ediyor Bu böyle olur Bir Hanefi Mezhebindeki insanda başına bir iş gelir Efendim Hanefi mezhebinde kan ab Çıkması abdesti bozuyor Şafi mezhebinde de kan çıkması Abdesti bozmuyor E bir adam e, sıkıntıya e, Düşerse bu hususta Bir zaruret başına gelirse kanı durmaz ve hal olur. O da ne yapıyor? Ben Şafii mezhebine bu hususta bu konuda bu, bu vakit bu zarurrette niye dediğim de bari e, efendim bu şekilde kılabileyim namazımı geçirmeyeyim. Ha demek ki bu ihtilaflar tabii Hanefi Şafii ihtilafları nereden çıkıyor? Sahabe-i görüş ayrılıklarından çıkıyor. Bu görüş ayrılıkları sahabede olmasa zaten o icma olur. O bir noktada icma varsa, bir huzurda görüş birliği varsa zaten dört mezhebin de o hususta nesi vardır? İttifakı vardır. İçkinin haram olduğunda bir mezhepte ihtilaf var mı? Zinanın haram olduğunda efendim e, ihtilaf var mı? E, bir mesele ayette geçiyorsa, hadis-i şeriflerde geçiyorsa ondan sonra sahabe-i kiramı hususta ihtilaf etmemiş, görüş birliği yapmışsa o konuda ne olmaz? Mezheb ayrılığı olmaz. Ama sahabe arasında bir meselede görüş ayrılığı olduysa İbni Ömer şöyle dedi. Diyelim İbn Abbas böyle dedi. Ona göre hani Ebu Hanife ondan delil almış. Bab-ı Şafi öbüründen delil almış. Olabilir. E şimdi ama din, itikat konularında, iman meselelerinde sahabenin bir tanesi öbürüne bir meselede muhalefet etmemiştir. Edemez ki çünkü iman meseleleri icmalı meselelerdir. Çünkü ayet ve hadislerde sabit hükümlerdir inanılması gereken hususlar. Bunda nasıl birbirine e, efendim, e, görüş ayrılığına düşecekler? O halde fellezi yat'anü fîbâdihim sahabeden birini tenkit eden birini diyelim ki mesela şia mezhebine mensup olanlar şia mezhebine mensup olanlar Muaviye radıyallâhu anh bir kişidir. Onun diyelim rivayetlerine kendisini sevmedikleri için ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde duasına mazar olmuş olduğu halde Şia mezhebi onu sevmedikleri için onun rivayetlerini de ne yapıyorlar itibarı almıyorlar bir tanesini de gerçi sadece onu değil onu sevenlerin onu seven diğer on bini aşkın sahabenin de sahabenin hepsi birbirini sever ama Hz. Ali ile savaşmış olduğu halde Hz. Ali aralarında savaş çıktı halde Hz. Ali efendimiz ikvanuna onlar bizim kardeşlerimizdir. Tevabe aleyhine bize karşı geldiler ama ne mümin kefara ne kafir oldular ne de fasık oldular. Limalev minet bir çünkü ellerinde tevilleri var. Onların da bu meselede ayet hadise dayalı bir dayanak hükümleri var. Bizim de bir meselede büyük mümmüz var. Burada bir görüş ayrılığı çıktı. Bununla beraber kardeşliğimiz bozulmadı. Buyuruyor Hazreti Ali Radıyallahu anh. E şimdi sen bırak Hazret e, Muhabeyi e, efendim tenkit etmeyi. Onu sevenlerin hepsini tenkit ediyoruz. On aşkın sahabe Ayşe da var aralarında. Diyelim Ayşeleyim Beşere'den Zevat'tan da var aralarında. Bu kadar sahabeye karşı gelen onları sevmeyen onların rivayetlerini nazar itibara almayan insanın şu anda namaz kılması bile mümkün değildir. Çünkü kıldığın e, namazların rekatlarına kadar vakit efendim, vakitlerine kadar e, efendim ruku secdenin tesbihlerine kadar bütün bunlar hadis-i şeriflerde gelmiştir. Bu hadis-i şerifler o taraftan da gelir, bu taraftan da gelir. Sahabenin tümünden gelir. Ve bunları da hadis alimleri efendim itibara alırlar ve bize naklederler. Bu din bize böyle geldi. Dinimizi yaşayalım derken bütün fıkıh meselelerinde e, Bunların rivayetlerinden bu fıkıhlar bize ulaştı. Şimdi birini tenkit eden onların kümüle e, uymak nimetinden devletinden mahrum kalmıştır. Çünkü birini inkar burada hepsini inkar olur. Birini sevmek hepsini sevmek olmaz ama birini sevmemek hepsini sevmemek olur. Hatta Resulullah'ı sevmemek olur. Çünkü Resulullah ne buyur sallallahu aleyhi sellem Yapıb o acabî benim acaba mu sevin? Femen yapbı, biyupbi yapbı. Ha? Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Femen abkazon, fembi buldu abkazon. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Sahbi ya sahabi ilatette kızdı bu aradan dikkat edin, sahbeme tenkitten sakının, sakındırın onları ben benim ardımdan tenkit oktlarınıza hedef hale getirmeyin. Ya, ev bu o zaman. Birini sevmeyen onların sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin sohbetinde bulunmuşlar. Kâinat Efendisi'ninle birlikte bulunmuşlar. O zaman onu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemiş onlar. Onların birini tenkit, Resulullah'a tenkit olur. Sallallahu te aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabemi, e-hibbu e bi-hubbi Sahabemi severken benim sevgimi göz önünde bulundurun. Beni nasıl seviyorsanız benim sevgim araya girerekten o vasıtayla onları mutlaka sevin buyuruyor. Ve kelimetül ashabi ve inkânet fi nefsâ Sahabenin davası haddi birdir. Hepsinin derdi dini ücretmektir. Hiçbirinin derdi nefsani, şahsi indi değildir. Ve lakin şûmül inkâri ekâbiri din din büyüklerini tanımamak ve reddetmek öyle bir uğursuzluktur ki bu uğursuzluk yuhricuha minel ittifak ile il ihtilaf sahabenin bir olan davasını e, sahabe-i kiramın hepsi arasında ittifaklı olan dini i mübini İslam'ı yüceltme e, gayesini ittifaktan ihtilafa çıkarır. Çünkü o kadar büyük kıymetli ashabı, inkar edersen, tanımıyorum dersen, rivayetlerini kabul etmiyorum dersen, sen demiş olursun ki sahabenin davası bir değildi, sahabenin dini bir değildi, görüşleri bir değildi. Bel inkarul gail ilah inkaril mekul o hadisi rivayet eden, o görüşü fıkhı meseleyi e, beyan eden bir sahabi inkar, ne yapar? Onun söylediği rivayeti inkara çeker. Bu sefer öyle olmadı mı? Şia mezhebi hale geldi şimdi? Muaviye radıyallahu anh sevmiyorum derken şimdi nereye geldiler? Onun rivayet ettiği hadisi de inkar ediyorlar. Onu, peki bunu Resulullah buyurdu. Ben anlamam. Madem ki o anlatıyor ben onun anlattığı hadisi Resulullah da söyleyecek, kabul etmiyorum. Hadi bakalım şimdi. Nasıl din gelecek, iman gelecek? Onun için dikkat edelim. Şimdi gerçekten Öyle bir zamandayız. Bakın bu kadar şimdi mealler yazılıyor. Gerekçeli mealler, şunlar, bunlar. Yeni yeni mealler çıkıyor. Adam orada işi gücüne diyor. Ehlibeyt ekolü böyledir. Ehlibeytin görüşü budur diye. Ehlibeyt diye kastı kimdir? Şiadır. Ne anlıyorsun hoca bunu? epeşinden de diyor ki bazı sünniler de bu görüştedir. Buradan ne anlaşılıyor? Ehlibeytin sünni demediği. Çünkü neden? Bir şey bir şey affettiğin zaman atıf muhayret iktiza der. Yani bu da böyle dediğin zaman demek o gerideki değildi ki e, farklı olarak onu da zikretmek lüzumu hissettin. Şimdi eli bey bizim canımız yerimiz on iki imam. Bizim imamlarımız. Bütün görüşleri dört bezemin içinde, eli sünnetin içinde. Ama adam ne diyor? Ehli beyt bu görüştedir. Bazı sünniler de bu görüştedir. Bu ne demek? Ehli beyt sünni değil. Bu ne demek? Şia'nın görüşünü burada eli beyt diye sana yutturuyor. Şia kim? Sahabe düşmanları. Nasıl siz bunlar kitaplarını okuyorsunuz, görüşlerini alıyorsunuz, bunlara ürvet ediyorsunuz, itibar ediyorsunuz? Ne olacak sizin dininiz, imanınız? Zedelenirse ne olacak sizin haliniz? Ya! Ve izhanne mubelligiş şeria cemiyüle sahab kemâmer Geride mektubun başında söylemişti. Şeriatı bize tebliğ edenler sahabenin hepsi birdendir. Lennela sahabe kullevum udûlun Sahabenin hepsi adaletlidir. Allah Resulünden bize yaptıkları nakiller hakkında bir tanesinin bile cel edilecek, yaralanacak durumu yoktur. Ve min kulli Onların her birinden bize şeriat uzusunda ayetten hadisten bir hüküm ulaşmıştır. Ve ke de'el kurane aldım Kur'an'ı toplarken Ebu Bekir Ömer Hazretler her bir sahabeden ayetler alarak, e, şahitler huzurunda deve kemiklerine yazmışlar, derilere, ceylan derilerine yazmışlar. O zaman Kur'an bir araya getirirken ayeten fema Çünkü Kur'an 23 senede tamamlandığı için hepsi bir arada nasıl olacak? Kur'an Tevrat gibi toptan gelmedi ki. 23 sene geçtiği için dönem dönem gelen ayetler yazılarak sahabenin elindeydi. Kimin de ayet en Kimi bir ayet, kimi iki ayet, kimi üç ayet böyle böyle getirdiler. Efendim kiarul o zaman bir sahabeyi kabul etmemek inkarul bu belliqil Kur'an. Kur'an'ı bize tebliğ edenlerin tümünü inkardı. Fela تعقلوا لتان جميع الشريعه في Sahabeden birini bile tanımıyorum, kabul etmiyorum, sevmiyorum, görüşünü reddediyorum. Diğer adamın İslam şeriatının tümünü birlikte yapabilmesi gerçekleşemez. Tekayyü'n-necat Yani birçok meseleyi yapıyorum dersin ama bazı meseleleri de yapmam mümkün değil çünkü o hüküm o kulsuz o rivayet o ayeti Resulullah o hadisi o sahabeden gelmiştir. Sen o sahabeyi inkar ettiğin için, kurtuluş artık düşünemeyecek hale gelmiştir. Allah ne buyuruyor? Kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Demek ki sahabenin bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu buna eşit geliyor. Çünkü Kur'an'ın tümü onlardan geldi. Birinden bir ayet, birinden iki ayet. O zaman orada ayıramazsın ki şundan şu ayet, bundan bu ayet. Ayıramadığına göre sahabenin tümüne Aynı şekilde dini itikadi meselelerde e, uymak, ittiba gerekmektedir. Ma'nane kul halbuki biz ne diyoruz? Inne Cami'ul Kur'an Kur'an'ı cem eden Hz. Osman olmuştur. Hatta vele Ebubekirü's Suddik, Ömerül Faruk radıyallahu anhum. Hatta Ebubekir Suddık ve Ömer Faruktur çünkü Hazreti Suddık bu görüşü efendim Yamame vakasında eee sahabe-i kiramdan hafız olanlardan çok şehit verilince Hafızlar azaldı. Sonra Kur'an'ı ezbere bilenler kalmaz. Bunu yazılı hale getirelim toplayalım diyerekten. Ebu Bekir Hazreti Ömer bu görüşü paylaştılar. istişare ettiler. Ondan sonra e, onların zamanında bu toplandı. Ve ma cema'u aliyyünke ve cema'u hava'u Hazreti Ali'nin de cem ettiği topladığı bir mushaf vardır. ve sime Kur'an. O bizim bahsettiğimiz bu ilk derlenen Kur'an değildir. O nedir? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer zamanında bir araya getirmiştir. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz zamanında efendim e, dört nüsha haline getirilmiştir dünyanın dört yerine dağıtılmıştır Hz. Ali Efendim zamanında da bu nüsheler çoğaltılmıştır e, efendim teksir edilmiştir ve o, o şeyde yazılarda vesair e, hatlarda e, ne olmuştur bazı yeni işlemeler e, hat usulleri uslupları küfi hatlar işte vesair efendim diğer tezina tahsinat güzelleştirici e, farklılıklar devreye girmiştir Yoksa bu iş bu Bekir Sıddık'tan başlamıştır Hazreti Ömer'den. E sen şimdi ben ben Hazreti Ali'nin e, Efendim e, Hazreti Ali'yi severim inanırım deyip de Ebu Ömer'i, Osman'ı atarsan ne oldu? Kur'an'ın tümünü attın demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların zamanında e, birleştirilmiştir. Fe enbegit teembulü ve tefekkürü iyi düşünmek lazım akıl kullanmak lazımdır fe innenkârâhâvla ile kabiri yani cariyle inkar Kur'an hakikati, bu büyükleri inkar, hakikatte Kur'an'ı inkara doğru götürüyor. Ya demlisin bana minhu, Kur'an inkar etmekten Allah'a sığınırız. Şöyle şahısın, müctehid ehli teşeyi yani vizamiyim, enel Kur'an cemaatü Osmanu. Bir adam kalktı, Şia mezebinin müctehidi yani onlara göre müctehid. Yoksa Şia mezebinin müctehidi Allah'ın dinden müctehid olabilir mi? Zaten itibatı bozuk adamın. Onlara göre müstehit bir münferit adam kalktı dedi ona ki ya Kur'an'ı Hazreti Osman topladı Hz. Ali toplamadı ki e ee? fema fi Kur'an bu Kur'an hakkında senin inancın itikadın nedir ne yapmak lazım buna nasıl inanacağız Hazreti Osman'ın böyle nüshal ettiği çoğalttığı bir Kur'an'a biz nasıl inanırız yani senin bu hususta görüşün nedir fekalel la el maslaha fi inkari o da biraz insaflı bir şiiymiş Dedi ki ya şimdi bu Kur'an'ı da aslında yani Osman topladığı için burada da bir sıkıntı var ama bunu inkarda da bir fayda görmüyorum. Çünkü bunu da inkar edersek dinin tamamı elden gider. Bize Müslüman da demezler. Onun için ne yapalım? Mecburen bunu kabul edeceğiz. Onun için bazı görüşlerinde ne var? Ehli Beyt hakkında dolu sureler varmış. Bir bu kadar daha Kur'an varmış da Ebu Bekir Ömer bunları çıkartmış. Hazreti Osman da ona hizmet etmiş. Bu işe. Böylece Ehli Beyt'i metheden birçok ayet Kur'an'dan silinmiş Böyle bir şey olabilir mi ya Kur'an'ı biz indirdik onu koruyan biziz Allah buyuruyor e Bu ayet Kur'an'da duruyoruz O zaman Allah koruyamamış Kur'an'ı Ondan sonra Ehli sevmenin e, Resulullah'ın tebliğ karşılığı olduğu Kur'an'da Beyan ediliyor Ehli Beyt kaç yerde geçiyor ya Onları sevmek emrediliyor farz ediliyor allah Teala onları tertemiz kıldığı beyan ediliyor. Onları çıkarırmışlar da bunları niye bırakmışlar? Böyle bir düşmanlıkları olsa hepsi çıkarırlardı. Haşa ve kella ya. Ebubekir'e, Ömer ama bu iftirayı yapmak insanı man kafir eder. Ondan sonra Kur'an eksiktir demek insanı zaten kafir eder. Adam yine de demiş ki ne yapalım bunu da inkar edemeyiz ya. Şidiyetten din elden gitmesin demiş yani. Ama böyle böyle içlerinde gizliyorlar. Ondan sonra efendim Kur'an eksikmiş görüşünü Ortaya atıyorlar haşa ve kella. Hazreti Kur'an Allah'tan bize indirildiği gibi duruyor. Neshedilen hükümleri kaldırılana ayet varsa onu da Allah diyor. Ben nesheddim zamanına göre birinin yerine birini getiririm. Siz benim son olarak Habibime tamamladığım Kur'an'a bakın. Vefat ettiğinde size ne bıraktı ona bakacaksınız. Unutturulduğuna veya sizin size tağlık eden bir şey yok. Onunla ilgilenmeyeceksiniz. Bize Allah böyle bir din gönderdi, böyle bir Kur'an gönderdi. Sen ne yapıyorsun? Kur'an'ı da bazı sahabeleri sevmediğin için onların yaptığı Kur'an'a yaptıkları hizmetleri de göz ardı etmek için Kur'an'a da şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Kur'an'ı da eksik kabul edeceksin. Böyle din olmaz, böyle iman olmaz. Ey kardeşlerim! işte size Allah rızası için duyuruyorum. Mektup önümüzdeki hafta. Son bulacak bu mektup. Çok önemli konular önümüzdeki haftada anlatacağız. İnşallahı Rahman. Hazreti Ali Efendimizin e, Ebu Bekri Sıddık'a biat edip etmediği, biatta geciktiyse ne sebeple geciktiği vesaire bu hususta çok önemli konular. Önümüzdeki hafta sakın kaçırmayın. Mektubun sonunu bitireceğim. Çok önemli izah var. Yani önemli bilgiler var. Aman aman aman aman. İnternet cübbelihahmethoca.tv hemen hepiniz girin insanlara duyurun çok sohbetler var orada saatlerce yeni yeni konular onları daha detaylı müşakas örnekli isimler verilerek kiminle görüşte olduğu beyan ediliyor onu da güzelce dinleyin ondan sonra insanlara da dinletin vazifemizi yapalım dinimizi imanımızı emanetlerimizi koruyalım sevdiklerimiz için de böyle hassas olalım ki biz onları acıyalım Allah da bizi acısın son nefeste ehli sünnet üzere ölmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin bu sahabe düşmanı şiaların şu anda yürürlüğe soktukları ehli sünnetin arasına takiye yaptırarak bizden göstererek ...televizyon kanalları kurarak... ...efendim yayın organları kurarak... ...kitaplar yazarak, vakıflar kurarak... ...milleti nasıl şiaya çekmek istiyorlar... ...nasıl şialaştırmak istiyorlar... ...nasıl kitaplarında eli beyt diye beyt diye... ...şiaları kastederek... ...efendim... ...yanlış yanlış fetvaları, görüşleri... ...tahrifleri, tebdilleri... ...devreye sokuyorlar... ...ben size Allah'a emanet ediyorum... ...siz bu dersleri kaçırmayın dinleyin... ...siz uyanık olun birbirinizi uyarın... İnşallah Allah bizim imanımızı muhafaza edecek... Resulünün bu sahabeye emanet ettiği bu sahabeden de ulemamız vasıtasıyla bize gelen yol kıyamete kadar inşallah siz hassas kardeşlerimin duyarlılığı ve gayretleri ve insanlara duyurmaları vesilesiyle inşallah sağlam kalacak Allah Teala'ya sizleri emanet ediyorum. En mühim mesele Allah emanetleri zayi etmez dinimizi imanımızı el üstet itikadımızı Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sallallahu aleyhi ve sellem.